Hocam tadil erkana uymayan e, hocaların arkasında namaz kılmaya devam edebilir miyiz diye sordu. Tadil erkana uymanın hükmü nedir? Vaciptir değil mi? Evet. Şimdi vacibin terk edilmesi yani namazda büyük bir eksikliğe sebep oluyor. Evet. Vaciplerin terk edilmesi durumunda malum seyir secdesi gerekiyor. O namazdaki o gediği o eksikliği telafi etmek kapatmak için bir şey gerekiyor. E şimdi imam efendi hem tadil erkana uymayacak, vacibi terk edecek hem de ben onun arkasında o haliyle namaz kılmaya devam edeceğim. Bu doğru değil. Evet. Kardeşimiz haklıdır bu soruyu sormakta. Tadile erkana uymayan yani diyelim ki işte örnek vereyim. Rükudan kalktığında Dost doğru böyle durmayan değil mi? Bir evet. an için böyle evet. allah Ekber diyecek kadar rükuda kalktıktan sonra dimdik durmayan veya efendim e, secdeler arasında, iki secde arasında kalkıp tam doğru bir şekilde oturmayan ve yine bir tekbir getirecek kadar o vaziyette beklemeyen kimse tadil erkana uymamıştır. Evet Veya secdede hiç değilse üç defa Sübhane rabbil aala demeyen bir kimse tadil erkana uymamıştır. E bunları yapmayan bir imamın arkasında namaz kılmaya devam edilmez. Evet. Doğru. <gülüyor> Teşekkür ederiz hocam.